Merhaba değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz ben Utku Zırı teknik masada Barış Demirel bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere bize her nereden dinliyorsanız eğer orada konuk edeceğiz Yeşil Bülten'de malumunuz biz çevre ekoloji mücadelelerine sıklıkla yer veriyoruz ve tabi bu mücadelelerin çok önemli çok kritik bir ayağı olarak e, hukuk hukuk mücadeleleri karşımıza çıkıyor hukuk e, Çoğunlukla bir araya gelen vadilerde derelerde orada yaşam alanlarının e, sağlığı adına bir araya gelen insanların ilk etapta yaptıkları e, refleks olarak da ortaya çıkan durum e, o projelere karşı çoğunluğu bunların e, maden projesi olabiliyor ya da. ...enerji projesi olabiliyor. O projelere karşı bir dava açmak... ...bu davaları çeşitli yol ve yöntemlerle... ...sürdürmek şeklinde vuku buluyor aslında. Mücadelelerin çok önemli bir ayağı olduğunu... E, ...inkar etmemek lazım... ...hukuk mücadelesinin. Ama ve lakin... E, ...son dönemde Türkiye'de... ...hukuk mücadelesi yoluyla... E, ...bazı... E, ...mücadelelerin kazanıldığını görsek de... ...nihayetinde... ...oldukça işlevsizleşmiş bir... E, Enstrüman olarak da çıkıyor karşımıza ekoloji mücadelesi perspektifinden hukuk birazcık bu konuya değineceğiz bu hafta bu konunun önemli e, ayaklarından biriyle başlayacağız ve genel olarak e, mücadelelerin ekoloji çevre mücadelelerinde hukukun yerini de e, sorgulayıp konuşan bir program murad ediyoruz konuğumla birlikte hemen sizlere onu tanıtayım avukat Mehmet Oruç bizimle. Çok sık haber olduğuna şahit olmadığımız bir konu ne yazık ki uzunca bir süredir devam eden bir mücadele. Ee, Sivas'ta, Kangal'da, e, Bakırtepe olarak bilinen bölgedeki altın madenine karşı verilen bir mücadele. Eğrecek köyü sınırları dahilinde kalıyor. Bu bahsedilen maden projesi koç grubuna bağlı demir eksportu. Maden sahasından bahsediyoruz O konuya dair yeni gelişmeler de var tabii onlarla başlayacağız Bugüne kadar çevresel etki değerlendirme olumlu görüşü diyelim ÇED olumlu kararı Üç kez neredeyse iptal edilmiş durumda Ama görüyoruz ki tekrar yeni ÇED'lerle birlikte proje hem sürüyor hem de e, hukuki zemini de bir şekilde hazırlanıyor. Bu son gelişmeye dair öncelikle bir bizi bilgilendirmenizi rica ederim Mehmet Uş. En son 13 Mart tarihinde 3. E, cet kararı ile ilgili davanın duruşması yapıldı. E, bu, bu noktada zaten verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı vardı hı hı. işletme ile ilgili. Fakat tam bu aşamada daha önce iki kere denedikleri gibi yeni bir chat başvurusu yaptı işletmeci firma Çevre Bakanlığı'na. Ve bu çet başvurusu da nihai hale getirildi. 21 Şubat tarihinde Sivas İl Çevre Müdürlüğü en son 10 günlük askıya çıkarma işlemini de yaptı. Fakat bu süre dolmasına rağmen 10 günlük süre. Çevre Bakanlığı henüz bir olumlu kararı vermedi. Tahminimiz 13 Mart'taki duruşmanın sonucunu öğrenmeyi bekliyor bakanlık ve firma. Daha önce de defalarca yargı kararının arkasından dolandıkları gibi bir kez daha yargı kararını yok sayarak Çalışmaya devam edecekler Endişesini taşıyoruz Yani idare Mahkemesi çedi, çedi olumlu ÇED raporunu iptal ediyor çedi olumlu kararını iptal ediyor Ardından yeni bir ÇED başvurusuyla Devam ediliyor sürece Bu esnada tabi maden çalışıyor mu? Maden çalışmaya Devam ediyor Bakırtepe'nin sürece ilk Birinci çet kararı 2013 yılında verildi. <Gülüyor> 2013 yılında Sivas Sidaire Mahkemesi iptal etti ÇED kararını. <Gülüyor> Basit bir iptal nedeni değildi. Ee, Yöreden tarım ve hayvancılık yapılıyor. Maden sahası yerleşim yerlerinin çok yakınında. Ee, mera alanlarını kapsıyor ve özellikle yeraltı sularına e, zarar verecek bir proje olduğu tespit etti mahkeme bilirkişi marifetiyle e, patlatılacak dinamiklerden ve e, tozlardan, gürültü kirliliğinden bahsederek buradaki canlıların zarar göreceğini söyledi. Dahası projenin de adını aldığı Bakırtepe e, yöredeki bütün inançlar için kutsal bir tepe, bir ibadet yeri. Buranın somut olmayan kültürel miras olarak tescili, ee, söz konusu. Ee, çünkü orada e, dini ritü ritüeller yapılıyor. İbadet yeri o tüm hı hı. yörede yaşayanlar için. Yani Matıra'da şu anda maden projesinin bitirte. sürdüğü noktadan bahsediyoruz değil evet, mi evet. bu arada? İçinde kalan bir yerden bahsediyoruz. Yani Bakır işin Tepe'de. garip tarafı da bu galiba zaten. Kutsal bir yer hı hı. ve Kültür Bakanlığı'nda buranın teslim süreci söz konusu. Yine maden sahası içerisinde Molla Deresi höyü, höyü denilen birinci derece arkeolojik sit alanları var. Şunu e, demek istiyorum. 2013 yılında ilk verilen çet bu nedenle iptal edildi. Yani burada hem canlı yaşamı hem kültürel varlıklar hem yer altı suları e, hem yakındaki yerleşim yerleri nedeniyle burada madencilik olmaz dedi ve bu tartışma aslında bitti. 2014 yılında verilen kararla bitti bu tartışma. Fakat 2009'a 7 genelgesiyle revize bir ÇED raporu altında tekrar bir ÇED olumlu kararı verildi. Bu da bu kez Danıştay tarafından iptal edildi. Benzer gerekçelerle yani canlı yaşamı, kültürel varlıklar, tarihi varlıklar, zenginlikler zarar görürsün. Gerekçesiyle Danıştay tarafından 2016 yılında iptal edildi Ama yine yargı kararı Yok sayıldı Yine 2009'a 7 Genelgesi gerekçe gösterilerek Bu kez 3. ÇED kararı Alındı Bu 3. de ilişkin Açtığımız davada ki burada Türk Mühendis Odaları Birliği'ne davası Çok sayıda oda Türk Tabipler Birliği ve çok sayıda yöre yurttaşı burada taraf. <gülüyor> ee, 5 Ocak 2018 tarihinde de e, yani 3 ay önce de bir kez daha yürütmesi durduruldu ÇED kararının. İşlemeye daha... devam eden bir madenden bahsediyoruz ama. Maalesef, Bunun altını maalesef. çizmek gerekiyor sanıyorum. Yani hukuk süreci tamamlanmamış yargı hala karar aşamasında kaç yıldır çalışıyor bu maden? Şu anda 2013'ten beri faaliyet devam ediyor ama biz her seferinde ÇED'i iptal etmemize, yürütmeyi durdurma kararları almamıza rağmen sürekli bu 2009'a 7 genelgesiyle yeni ÇED olumlu kararı veriliyor. Dolayısıyla biz bugün iptal ediyoruz, nefesi gün şirket ben yeni ÇED kararı aldım deyip faaliyetine devam ediyor. Yeni ÇED kararını iptal ettirene kadar bir, bir buçuk yıllık bir yargı sefahati yaşıyoruz. Bu arada faaliyet devam ediyor. Fakat bu 5 Ocak 2018 tarihli yürütmeyi durdurma kararında bu kez şu tip vurgulara yer verildi. Hem bilirkişi raporunda hem mahkeme kararında. Zaten burası zarar görmeye başladı dediler. kişiler ve mahkeme. Burada canlı yaşamı zarar görüyor. Hayvan popülasyonu olumsuz etkilenmeye başladı. Meralar bozulmaya başladı. Toz ve gürültü kirliliği nedeniyle zarar oluşuyor. Ayrıca yapılan idari denetim de e, zafiyet taşıyor dedi mahkeme. Artık bu noktada en fazla bir ceza davasının konusu olabilir bu faaliyet. Yani artık bir çet davası, idari dava, keşif bilirkişi incelemesi söz konusu değil. Buraya zaten defalarca çeti iptal edilmiş bir faaliyet nedeniyle doğa ve canlı yaşamı zarar görmüş. Ve idarenin denetiminin de yeterli olmadığı belirtilmiş Çünkü bizde bu tip işletmelerle ilgili idari denetim şirketlerin analiz ve verileriyle ağırlıklı olarak oluşturuluyor Bilir kişiler bunun da altını çizdiler yeterli bir denetim yok Çünkü canlı yaşam zarar görüyor ve hiçbir yaptırım uygulanmadığı görülüyor dediler yani aslında hukuk mantığı içinde bakıldığında derhal kapatılıp Sorumluların yargı önüne çıkartılıp sahanın rehabilite edilmesi gereken bir noktadayken bir kez daha bu kez dördüncü çet başvurusu yapılıyor Çevre Bakanlığı'na bu çet başvurusunu nihai hale getirdi bakanlık 21 Şubat'ta da Sivas İl Çevre Müdürlüğü'nde en son 10 günlük askı için. Mehmet Oros şunu sorabilir miyim e, bu esnada yani evet. şunu dediniz normal yani bir hukuk Hukuki işleyişte e, bu projenin hemen durdurulması lazım. Şu, şunu da sormak isterim. Normal bir hukuki işleyişte bu projenin hiç başlamamış olması da gerekmiyor muydu? Yani yargı süreci beklenmeden, tamamlanmadan e, başlaması da bir e, arıza yaratmıyor mu hukuki açıdan? Çünkü çok Doğru. tartışıyoruz bu konuyu pek çok bağlamda. Yani bütün bu jeolojik e, yapıya, yer altı sularına, yerleşim yerlerine, mesafeye, flora faunaya ilişkin Hı hı. Doğru analizler yapıldığında bakanlığın buraya hiç chat kararı vermemesi gerekiyordu. Hadi velerki verildi ama Türkiye'deki chat davaları için Bakırtepe e, maalesef çok tehlikeli yeni bir aşamayı artık simgeliyor. O da şu evet idarelerin hiç vermemesi gerekiyordu ama idareler bu izni veriyorlar. Hı hı. Fakat anayasamıza göre her türlü idari işlem yargı denetimine tabi. Fakat Bakırtepe'de 2009'a 7 genelgesiyle birlikte artık chat kararlarının yargı denetiminden kaçırılmasına tanık oluyoruz. Türkiye Nedir o artık... genelge? Biraz bilgi verir misiniz bize? Yani çok hukuki bir dille anlaşılmaz hale getirmek değil niyetim biliyorum. Yani bunlar bir anlamda karmaşık hukuki meselelerdi ama bu ikinci kez bahsettiniz. Nedir bu 2009'a 7 genelgesi? 2009 yılında Çevre Bakanlığı bu genelgeyi çıkartarak bir yerdeki çet e, kararı iptal edilmişse mahkemeler tarafından hı hı. sıfırdan yeniden bir çet sürecine gerek yok. Örneğin bir beton ile ilgili bekçi kulübesinin yeri yanlış diye iptal edilmişse hı hı. ya da bir kalker ocağına giden yol doğru seçilmemişse ya da bir termik santralin patla döküm sahasıyla ilgili yani projenin Ayrıntısına ilişkin bir eksiklik varsa Burası için yeniden bir çet süreci işletilmesine gerek yok Mahkemenin iptal ettiği kısım Revize edilerek Buralara yeni çet kararı üretilebilir Şeklinde bir genelge hı hı. Fakat Çevre Bakanlığı özellikle son 4-5 yılda Bakın 2009'dan sonra pek uygulaması yok bu genelgenin aslında Son 4-5 yıldan sonra Mahkemelerin çetlerle ilgili her yürütmeyi durdurma ve iptal kararına bu genelgeyi gerekçe göstererek yargı kararını işlevsiz hale getiren yeni çet kararları vermeye başladı. En tipik örneği de Akvin Cerat Tepe. Hatırlarsanız orada da Vize İdare Mahkemesi ya Akvin ya maden şeklinde bir karar vermişti. Evet. Yani aslında evet. bu genelgenin mantığıyla hiç uyuşmayan bu genelgenin Yani şartları... küçük hatalar değil, çok esasdan reddine karar verilecek boyutta ciddi hatalar değil mi? Evet. Evet. evet, yani genelge amacı dışında Çevre Bakanlığı tarafından yargı kararlarını işlevsiz bırakmaya dönük kullanılıyor. Şu anda Türkiye'de artık chat davası açmanın pratik bir karşılığı kalmamış durumda net söylüyorum bunun detayına girelim ama şu Bakırtepe meselesinin bir boyutuna daha değinmekte fayda var geçtiğimiz günlerde Bakırtepe'de işletilen altın madeni için verilen ÇED olumlu raporunun iptali yönünde haberler de gördük bu iptal aslında nihayetinde geri arkasından peşi sıra sizin bahsettiğiniz genelgeye dayanarak gelen yeni ÇED'lerle birlikte tümüyle geçersiz sayılıyor Böyle mi anlamalıyız durumu? Evet bence artık Bakırtepe'de teknik bir tartışmanın chat tartışmasının bir anlamı kalmadı. Hı hı. Anayasanın 39, 138. maddesinde yargı kararlarının bağlayıcılığından, yargı bağımsızlığından bahsediliyor. Ee, artık chat davalarında yargı kararları uygulanıyor mu? Uygulanmayacak bu tartışması ee, içindeyiz. Bundan sonra bizce Üç kere iptal ettirdiğimiz bir süreç var. <gülüyor> e, artık burada bir mühendislik tartışmasını anlamsız buluyorum. E, basında çıkan haberlerde de hata var. E, henüz dava esasdan karara bağlanmadan e, açıklamalar yapıldı. E, bu biraz Türkiye'de ekoloji haberciliği ile ilgili son dönemde sık karşılaşmaya başladık. Bir Özensiz e, haber pratiği örneği. E, henüz dava bitmiş davanın sonucunu öğrenmiş değiliz. Çünkü idare mahkemeleri daha sonra yazılı olarak bize davanın sonucunu bildiriyorlar. 13 Mart karar duruşması yapıldı. E, henüz mahkeme karar vermiş değil. E, bu, bu alanda duyarlı çevre haberleri yapan... Medyadaki arkadaşlarımızı da biraz daha özenli haber yapmaya davet ediyorum sizin aracılığınızla. Peki. E, Mehmet Oruş, ve yine demir eksportun bölgede bir de demir madeni var. O konuyla ilgili de e, arsenikli su meselesinden, köylülerin suyuna arsenik karışması sebebiyle e, bir dava devam ediyor değil mi? Demir ekspor çalışanlarına yönelik. Evet, doğrudan bu... ÇED'e tabi faaliyetle ilgili değil ama değil, şu de. önemli, öteden beri hep diyoruz ki Bergaman'ın 97 ünlü Danıştay kararında da var. Hı hı. E, bu projelerde işletmecinin iyi niyetine terk edilemez. E, idari denetim ve hı projelerin hı. geleceği. Evet. ÇED'in mantığı da budur zaten. Olası bütün riskleri önden hı hı. tespit edip faaliyete başlanıp başlanmayacağına karar vermektir. E, şimdi burada bir ne diyelim, kötü bir işletmecilik örneği olarak bir ceza davası var. Köylülere arsenikli su içirilmesi söz konusu. Bununla ilgili de Kangal Aslı'ya ceza mahkemesi e, bir ceza davası açtı. E, Türk Ceza Kanunu 185. maddesi kapsamında kişilerin e, hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten... Hı hı ve zehir katma suçunda dava açıldı ifadeler alındı yargılama devam ederken olayın devamet o kadar geniş ve büyük bir hal aldı ki Asliye Ceza Mahkemesi buradaki sanıklar için istenen suçun üst sınırı 15, 15 yıl hapis bu nedenle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyorum dedi böyle de bir süreç yaşanıyor Bakırtepe'de çevresinde evet. Hangal'da. Yani Umarım de... bu yeni madencilik faaliyetleri nedeniyle bu kadar ağır suçlar işlenmeden e, bu faaliyet artık durdurulur. Evet bu da önemli bir nokta. Şimdi aslında bizim tartışmamız gereken nokta dediğiniz e, çevresel etki değerlendirme süreçlerine yani chat süreçlerine yönelik e, açılan davaların hatta kazanılan davaların işlevini tartışıyoruz diyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Mesela Bakırtap örneğinde bundan sonraki süreçte başka bir faza geçiliyor o halde. Ne yapılacak? Mesela e, biz bu aşamada e, aramızda artık şeyi tartışıyoruz. Yani doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, toplu bir başvuru düşünüyoruz bu aşamada. Çünkü Türkiye'de chat davası açmak Artık etkili bir iç hukuk yolu, işlevini yitirmeye başladı. Ee, doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne anayasanın 138. maddesindeki yargı kararlarının uygulanması kuralı uygulanmıyor. Türkiye'de e, değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz ama değil mi? Oradan ne cevap aldınız örneğin? Anayasa Mahkemesi e. ne diyor bu duruma? Anayasa Mahkemesi bu topa girmek istemedi. Hı hı. Çünkü aslan genelge anayasa aykır. Evet. Yani bir anayasa kuralı var. Bu kuralı kanunla dahi aşamazsınız. Anayasa kuralını kanunla dahi e, görmezden gelemezken bir genelgeyle anayasanın üzerinde bir hukuksal norm yaratılmış durumda. Fakat anayasa mahkemesi de ee, ben bu topa girmiyorum siz idare mahkemelerine her yeni gelen e, chat kararına dava açmaya devam edin dedi ama e, Bakırtepe örneğinde görüldüğü gibi anayasa mahkemesi bize dördüncü kez yani üç tane uygulanmayan yargı kararı varken dördüncü kez bir kere daha uygulanmayacağı çok açık olan bir e, yargı yolunu Gösteriyor Dolayısıyla artık Anayasa Mahkemesi'ne de yeni bir başvuru Yapmanın anlamı kalmadı Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Evet zaten orada Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığına Oranın geri dönün İdari Mahkemesi'ne söyleyin Dediğine ve baştan beri konuştuğumuz süreç İdari Mahkemeden iptal Kararı alınmasına rağmen yeni bir ÇED'le Bütün projelerin devam etmeye Yani neredeyse davalar açılıp Dururken oradaki mevcut Cevher alınıp çıkarılıp bitirilecek ve hani maden ocağı kapanacak noktaya gelecek ee, neredeyse çok, hukuki çok süreç devam ederken. Çok denk düştü bu ifadeniz. Hı hı. Tam bu dediğiniz şekilde 13 Mart günü aynı gün Bergama'da yine 2009'a 7 genelgesiyle verilen çetin keşfi vardı. Ve Bergama'da çeyrek asrı geçmiş bir hukuk mücadelesi var. İptal edilmiş çet kararları var. Bergama'da maden bitti doğal varlıkların tamamı ortadan kalktı yani madencilik faaliyeti yapılan alanda hı hı. artık keşifte avukat arkadaşlarımız bu, burada çetlik bir tartışma yok zararı ziyanı rehabilitasyonu konuşalım yani hı. incelenecek bir flora fauna kalmamış maden bitmiş. Yani bu da çok tarihsel bir e, mesele ki Türkiye'de ekoloji mücadelesinin fişeğinin ateşlendiği olaydır Bergama olayı. E, Bergama'daki madene karşı direniş. Orada da gelinen nokta aradan geçen 10 yıllarla birlikte bu hale gelmiş durumda. Bakırtepe'de de aynısı olmasın, Cerattepe'de de aynısı olmasın diye aslında bu yani sizin bu, şu anda söylediğiniz söyleyebiliriz. Bu genelde hidroelektrik santrallerinde de, es projeleri çetlerinde de uygulanıyor, rüzgar santrali projelerinde de uygulanıyor. Hangi çede dava açsak yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı uyaptan görüp bürolarımıza tebligat yapılana kadar bakanlık yeni çet kararı verip faaliyetin devamını sağlıyor. Peki e, hep şunu konuştuk. Hukuk çok önemli bir ayağı e, Türkiye'de çevre ekoloji mücadelesinin dedik. Bu noktada siz de bir hukukçu olarak e, Mehmet Oruç ne diyorsunuz? Yani böyle bir tabloda ne yapması gerekiyor? İşte köyünde, deresinde, merasında istemediği bir projeye karşı hukuki yollarla bir mücadele vermek isteyen insanlar. İbrahim Kaboğlu hocamızın sık sık bize hatırlattığı insan hakları hukukundan bir kural var. İnsan hakları hukuk alanında kazanılmış haklardan geri döndürülemezlik kuralı geçerlidir diye. Hı hı. Şimdi bütün bu chat süreçleri bu çevre bilinci bu hukuk mücadelesi bu toplumsal duyarlılıklar e, önemli toplumsal kazanımlarımız. Bunlardan vazgeçemeyiz. Hukuk sürecinden de e, vazgeçemeyiz. Bu chat davaları açılmaya devam edecek. Yani bu bu, bu, bu mevzileri de terk edemeyeceğimizi düşünüyorum. Hı -hı. Ama bu noktada dediğim gibi meseleler artık teknik bir tartışmadan ziyade bir hukukun üstünlüğü, hukuk devleti tartışması Hı -hı. düzeyinde ve e, buradan mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Dönüp tekrardan teknik tartışmanın yani bu elde ettiğimiz hukuksal kazanımları tekrardan tartışılır hale e, getirmememiz gerekiyor. Yani bizim için Cevdettepe'de madencilik yapıl pardon, Bakırtepe'de madencilik yapılmayacağı üç ayrı yargı kararıyla tescil edilmiş durumda. Bu noktada dönüp yeniden bir teknik tartışma e, yargı kararlarını e, tanımamanın başka bir biçimi. Dolayısıyla yargı kararlarının uygulandığı bir Türkiye mücadelesi vermek için e, bu hukuk alanındaki çabalarımıza devam edeceğiz. Ve artık bu noktadan sonra diyorsunuz Türkiye hukukuna saygı açısından Biz alıyoruz bu davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyoruz Bakalım orası ne diyecek Diyorsunuz anladığım kadarıyla Orası da iç hukuk yollarını tüketin derse iç hukuk yolları e, tükenmekle Bitmiyor o da e, Ayrı bir durum başa dönüp duruyoruz Anladığım kadarıyla sizin sözlerinizden ya, anladığım pratik kadarıyla pratik karşılığı şu 2009'da 7 genelgesinin Yarın hükümet bir yasa çıkartsın, chat kararlarına dava açılamaz diye düzenleme yapsın. Bunu KHK'yla mı yapar, kanunla mı yapar? <gülüyor> Değil. Ben olayın vehametini anlatmak için söylüyorum, Anladım. pratik karşılığı itibariyle. Anladım. Bu genelde davalarına e, ile ilgili açılan davalardaki yargı kararlarını işlevsiz hale getiriyor. E, bir şekilde bunun kötü tarafı... E, Alınan ÇED kararlarının da kıymeti yok şu anda. Evet. Yani basit bir akreditasyon belgesi niteliği kazanmaya başladı ÇED olumlu kararları. Ve bu Çevre Kanunu 10. maddesine göre diğer tüm izinlerin temeli olan, Hı. oradaki bütün faaliyetin esasını oluşturan bir karar aslında ÇED kararı. Hı. Şimdi bu... bu ee, Çevre Bakanlığının kendi görevini, kendi fonksiyon alanını da e, işlevsiz kılan, içini boşaltan, Çevre Bakanlığının da varlık nedenini ortadan kaldıran bir e, durum. Evet. Uygulama. Altı, biz, hukuk bizim üzerine bastığımız zemin, o ortadan kalkarsa e, gerçekten bu ülke açısından da belki ayakta duracak e, bir zemin olmayabilir. Mehmet Oruç çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için vakit ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli dinleyenler Yeşil Bülten'de bu hafta çok kritik bir e, çevre ekoloji mücadelesinin hukuki anlamda çok kritik bir mücadeleyi konuştuk Sivas Bakırtepe'deki yargı kararlarına rağmen devam eden altın madeni projesinden bahsettik. konum avukat Mehmet Horuştu Yeşil Bülten'in bu haftalık da sonuna geldik diyelim haftaya görüşmek dileğiyle.